Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler, bendeniz Ahmet Taş getiren İslam'dan Hayata Ölçüler programında birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum teşekkür ederim. Nasılsınız Afiyetler. Allah afiyet versin. Amin. Ee, hocam bugün e, Emr bil maruf, nehi anil münker üzerine konuşalım. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak, nehyetmek diye e, Türkçe'ye çevrilen önemli bir İslami müessese, disiplin. Bunun üzerine konuşalım. Yani bir Müslüman toplumda e, iyiliklerin artması, kötülüklerin azalması noktasında her Müslümana e, verilen görev, sorumluluk, yani Kur'an'da birçok e, ayetle e, Müslüman'a vazife olarak, görev olarak veriliyor. E, yeterince işliyor mu bu müessese? Tam bu müesseseden neyi anlamak lazım? E, bu, bunun sağlıklı işlemesi ne manaya geliyor? Yani iyiliği, emir derken bunun bir çerçevesi var mı? Kötülükten nehi derken bunun bir çerçevesi var mı? E, nelere dikkat etmek lazım? E, bunları konuşalım. Yani Müslüman ahlakı içerisinde, Müslümanlar arası ilişkiler içerisinde ne kadar önem taşıyor? E, Emr-i bil maruf, nehi, anil münker. Herhalde bu da son derece hayati bir meselemiz hocam. Buyurunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam müsaade ederseniz ben, Emrebil maruf ve nehyanil münkeri konuşalım dediğiniz yerde bir nokta koyun rica edeyim sizden. Namaz gibi, oruç gibi, hac gibi, cihat gibi İslam'ın parçalarından birini konuştuğumuzu söyleyeyim size. Evet. Şöyle bir evham olabilir emri bil maruf ve nehy anil münker, iyiliği emrede kötülüğü sakındırmak diye, İmam-ı Azam zamanında, gazali zamanında, çok gündemde olan nostaljik bir konu, konuşur gibi değiliz. Evet. Namazı nereye oturtuyorsak, haccı nereye oturtuyorsak, hangi Kur'an bize bunları emrediyorsa, hangi sünnetten namazı öğrendiysek, tam yanı başında onun bu. Tam yanı başında. Yani, Önemi dediğimizde bunu anlamamız lazım. Yani, Emri bil maruf derken biz İmam gazalinin çok üzerinde durduğu çok sosyal bir konu filan haşa böyle değil. Yani bu yüzde yüz Kur'an'ın emridir. Evet. Yüzde yüz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emridir bu. Bunu yapacaksın yani eğer ümmeti Muhammed Zülhacca ayındaki Arafat vakfesinden tanınan bir ümmetse... Evet namazından tanınan bir ümmetse. Kabe'deki tavaftan tanınan bir ümmetse mesela Müslümanların sakalından tanınıyorsa eğer buysa ümmeti Muhammed olmak kesinlikle onlardan biri de tanındığımız şeylerden biri de emri bil maruf ve nehyi anil münkerdir, Hiç kenara çekilebilecek bir boyutu yoktur. Yani Hat üzerimize alalım bunu Yani bundan kaçamayız Allah razı olsun <gülüyor> Evet. Yani namazdan kaçabildiğimiz kadar bundan kaçarız Haşa ondan kaçamadığımıza göre e, Şu var ki Ya niye o zaman e, Bu kadar canlı durmuyor önümüzde <gülüyor> ha, Asıl mesele sorarsak, e, Cenaze namazı da namaz Ama niye üzerimizde durmuyor e, Çünkü cenaze namazı farz kifaye kifayet bir namaz 10 kişi kılıyor camide onu Ben de dükkanı kapatıp gitmeyebiliyorum Memurum izin almam gerekmiyor her cenaze için. Evet. Düşünebildiğimiz boyutta bu. Yoksa kategori olarak e, emri bil ma'ruf ve nehyanil münker. Müslümanın iyiliği emreden bir adam olması, kötülükten alıkoyan bir adam olması kategori olarak farz kategorisindendir. Hayır ama... Cenaze namazı farziyeti farz Cenaze namazı şeklindeki farziyette ha, Yani farzı kifaye <gülüyor> Farzı kifaye Yani farzı kifayeyi de anlatmak toplumsal lazım bir evet. Toplumsal bir görev bu Toplumsal bir görev bu ee, Müslüman toplum bunu Yerine getirecek, getirecek. Bu toplumda 3 kişi yerine getirirse Bu görev yerine gelmiş olacak Getirmezse herkese hesap soracak Allah Evet. Herkese hesap soracak Bu sebeple İslam devleti İnşaallah Kurulduğunda Nasıl diyanet diye bir görev birimi olacak Hac işleri diye bir birim olacak Şimdi hepsini diyanete yükleyip evet. Gidiyoruz Ayrı şu anda layık bir devlette yaşıyoruz biz Evet o zaman emr bir bil maruf diye bir birim olacak. Bakanlık olur bu. Böyle bir müessese Böyle bir müessese olmak zorunda. İslam devletinde bu bir müessesenin adıdır. Evet. Niye allah Teala haccı tanzim edin buyurduğu gibi bunu da tanzim edin buyurmuştur. Hiç kimse bundan bir kenara çekemez kendisini. Bu önemli bir tespit hocam. Yani bir müessese olacak. Dolayısıyla toplumun görevini o müessese ifade edecek. edecek. Evet. Aksi takdirde bütün toplum vebal altındadır. Evet. Buna ne yapacak? Evet, onu belki ileride onu bunu, konuşuruz. Bunu ya. oturtayım istedim. Evet, ne yapayım? Mesela Ömer bin Hattab radıyallahu anh zamanında vardı bu muessese Adına ihtisap muessesesi deniyordu. Evet. Osmanlı'da da, da ihtisap, Osmanlı'da da, da var. Mesela ahilik bunun yan kollarından biri. Bunun evet. esnaf boyutuna ahilik denmiş. Evet. Yani ne olacak? Halifesi müminlerin emirul müminin, ümmetimin ahlak gidişi nasıl diye sorgulama yapması lazım. Bunu sıradan vatandaşlarla röportaj yaparak öğrenemez. Bir birim olacak. Bu birim ümmetin ahlakının gidişi, iyiliklerin yayılması, kötülüklerin önlenmesi. Yani mesela çok basit bir örnek. Şimdi internet suçları diye bir suç birimi var ya şu anda da modern evet. dünyada. Devlet bunu kimden soruyor? Telemakasyon Müdürlüğü'nden soruyor. Evet. İnternet suçlarını takip ediyor musunuz diye. İşte Ümmet-i Muhammed'in halifesi, ümmetin alaketi, internet suçları nasıl, ne durumda diye sorgulaması yapılıyor. İnterneti hayra kullanabiliyor musunuz diye sorgulamasını emri bil mar ve nehyanil münker kurumu üzerinden yapar. Yani Ümmet-i Muhammed'in e, siyasi, ve e, dini anlamda böyle bir birime ihtiyacı vardır. Aksi ümmet sadece Kur'an diye bir iddiada bulunan, sünnet diye bir e, değerler manzumesini var diyen ama bunu pratiğe dökmeyen bir ümmet haline gelir. Burada belki şu akla gelebilir. Mesela polis mi yapar bunu? Mahkeme mi yapar bunu? Yani e, polislere verdiğimiz görevin bir parçası hayır, mıdır bu yoksa hayır. kendine has bir emri bil maruf nehyan il münker müessesesi polis, mi söz ediyor polis yetkileriyle donatılmamış evet. ama polisin ahlak zabıtası gibi görev yapan bir birim bu evet Polisin polis e, yani başka bir birim madem oraya girdik ne yapar mesela Çok böyle değil. bir müessese şimdi aslında şimdi madem böyle bir yapımız yok dolayısıyla bugün yani fert fert Müslümanlar var. Onların inkılalını konuşacağız. Yani onu onu Tabii. ikinci bölümde ama oradan girdiğimize göre o zaman mesela böyle bir müessese yani polis olmadığına göre, yargı olmadığına göre daha sanki ahlak Simil. zabıtası dediniz. Daha, evet. Ne yapar mesela ne yapacak o? yapacak bir? Hı. Devlet İslam olunca Evet. parklarda e, müstehcen görüntü vermek yasaktır demeyecek mi? diyecek. Diyecek. Yani. Esnafa vatandaşı kandıramazsın demeyecek mi? Diyecek. diyecek. Ee, okulda öğrenciyi dövemezsin, öğretmene saygısızlık yapamazsın demeyecek mi? Evet. Yani bu İslam devletinin din, ahlak üzerine, iffet üzerine ilkeleri olmayacak mı? Şimdi ahlak dediğimiz şey kanun maddesi olmayacak mı o zaman? Şimdi böyle bir konuşmayı yaptığımızda mesela Bundan bir takım medyanın alacağı ilk şey Ya işte İslam ahlak zabıtası parklarda şunlara mani olur Diyecek bunu haberleştirecek Halbuki siz hemen yanına dediniz ki Diyelim esnafın hile yapmasına da mani olacak bir işte müessese uyaracak bir müessese Öğretmenin haksızlık yapmasına mani olacak bir müessese Hocam İslam devleti olduğunda Parkların yatak odası gibi kullanılmayacağını anlamayan mı var? Niye evet. İslam Devleti'ne karşı bu insanlar? Evet. Parkları yatak odası gibi kullandıkları için affedersiniz. Evet. E, dinleyenlerimizden de affını istirham ederiz. Yani maalesef böyle söylemek zorundayız. Elbette ama oraya emri bin maruf ve nehyani münker eyeti gittiğinde elinde sopalarla gitmez. Evet. Bu bir ahlak zaptası. ne demek? Yargılık konuyu yargıya taşır. Evet. Polisiyelik konuyu polise taşır. Sonra bunları rapor eder, devlet birimlerine intikal ettirir. Yani vazifesi bunun, emmi bil maruf neyhanil münker yapmaktır derken, eli sopalı değildir, eli silahlı değildir. Evet. Gözü güçlüdür, kulağı güçlüdür, dili hareketlidir. Evet. Kalemi rapor tutar. Bu sebeple Müslüman toplumun Ahlak zabıtısıdır Müslüman toplumun Ahlakının teminatıdır Şu kadar ki Camilerde Cemaat kontrolü de yapacak bu Çünkü Allah'ın emirlerinden biri Namazın camide kılınmasıdır Camilerde Niye namaza gelmiyorsunuz diye Esnafa soru soracak Ama bunu yaparken Bizim şeriatımızdaki emir Askeri bir emir anlamında değildir İyi teşvik anlamındadır. Nehil e, kilitleyip dükkanını işletmiyorum, kapatma cezası veriyorum anlamında değil, uyarı anlamındadır. Yani şu kaygıyı taşıyorum hocam. Yani ya İslam sıkı bir e, denetim toplumu oluşturur gibi bir şey e, yani çıkabilir. Yani sıkı bir denetim toplumu hayatın her yanını da gözü olan onu işte e, araştıran şey yapan böyle bir şey mi yoksa ee, yani hakikaten o e, devletin kurduğu müessese bu emri bil maruf nehyanil münkeri nasıl işletir şeyini bir kere mesela <gülüyor> İslam devleti olduğunda eğer Hristiyanların kilisesi e, Yahudilerin Havrası müdahale görecek Zannedilirse yanlış Evet. Bu Ömer'in sağlığında bile olmadı Nasıl evet. daha sonraki devlet bunu yapar Böyle bir şey yok İnsanların kapatıp Evin içindeki özel hayatlarını Yaşayışlarına müdahale asla olmaz evet. Evin içine müdahale yok Bir e, Azınlık grup varsa Toplumda o azınlık grubun okuluna Müdahale yok dinin öğretmesine müdahale yok Nasıl nikahlandığına Müdahale yok yani herkes kendi dinine göre nikahlanacak Herkes kendi dinine göre evlilik hayatını yaşayacak Boşanması olacak Bunlara müdahale yok Parkların bugünkü Kamu Avrupa, alanları Kamu alanları diyelim Bugünkü batıda olduğu gibi Mesela affedersiniz bir homoseksüel Hürriyeti Rezil bir şekilde kanunla konulmuş Bir homoseksüel hürriyeti Onların da parklarda e, rezil Şeyler yapmalarına İzin veriyor olduktan sonra İslam Devleti'nin İslam Devleti olmasının bir manası yok zaten. Evet. Eğer bu baskı anlaşılıyorsa bu baskı var olacak. Var olsun istiyoruz zaten. Evet. Eğer rezillikse hürriyet denen şey insanlığımızı satamayız. Rezillik olmamalı. Rezilliğe müsaade yok. Rezilliğe müsaade eden bir sistemin evet. adı İslam olur mu hocam? Evet. İnsanlık olur mu ki? Evet. İslamlık olsun bu. Bu yok ama kimsenin dinine müdahale de yok. Evet. Ömer bin Hattab ki yüzde yüz İslam ağırlığıyla bir Devlet kurdu yaşattı Allah ona Razı olsun ee, Ömer'in sağlığında olmadı bu ee, Ömer'in sağlığında Kimsenin hangi dine göre evlendiğin Sorusuna karışılmadı ama zina izin yok Orada mesela Eve müdahalesine de itiraz edildi Değil mi öyle de bir ya, e, Hadise var bu ya. yani Evet. Evde yaptığı işe karışmasına izin verilmedi. Evet. Yani Ömer buna da Devlet müdahale etmek Devlet başkanı olarak bile ona. Devlet başkanı olarak bu evde ne yapıyorsunuz? Alkol kullanıyorsunuz diye müdahale etmek istedi. Sarhoş adam Ömer ne yapıyorsun? Eve eve kapısından girin. Sözünün ayeti ayetini yani. ne yaptın sen? diye Ömer bunu sarhoşlardan dinledi. Tecessüs e, geri döndü. adamdır değil mi? Geri döndü Ömer. Evet. Geri döndü. Yani bizim İslam devletimiz hürriyet devletidir. Evet. Ama rezillik devleti değildir. Evet. Rezille izin yoktur. Yani sen alkol kullanıyorsun. Kaçak yolla ürettin, getirdin, kullanıyorsun. Ama bunu kalkıp da sen 30 kişinin yolcu olduğu bir otobüste sarhoş araba kullandığın zaman başına iner bu devlet. Evet. Yani sen çünkü sana karışılmayan alanı sen başkalarına karışma sebebi yapmışsın. Yani bu bu ciddi bir konu. Evet. Ve bunları takip emir bil marif ne yani münker heyeti yani adına ihtisap heyeti denmiş. Muhtesip grubunun yapacağı bir iştir ama bu silahlı bir grup değildir. Polis bu, değildir. Buradan şey yaptım. Bu bir nasihat heyeti midir yoksa bir müeyyide heyeti midir? Hayır, müeyyide heyeti değildir. Değildir. Nasihat evet. heyetidir. Çünkü bu heyetin yargı ağırlığı yoktur. Evet. Yargının alanına girdiği zaman ...sokakta mobil yargı olur bu. Evet. Bu zulme dönüşebilir. Evet. Bu bir... E, yargısız müşvet, infaz... Yargısız diyelim. infaz yapabilir. Eğer bu yetkiyle donatılırsa. Bu kolundan ...tutup, dosyalayıp, yargıya ...intikal ettirir. Evet. Telefon edip ...polisi çağırır. Evet. Polisi. Polisinde zaten yargı yetkisi yoktur. İslam evet. Devleti'nde de yoktur. Evet. Yani bugünkü yargının e, ...kullandığı ...güç... Yani yargılama, yargı otoritesi diyoruz ya. İslam'da bunun kat katı var elhamdülillah. Yani e, asıl yargı duyarlılığı İslam'da var. Yani e, hangi devlet başkanı Fatih'in mahkemeye çağrıldığı gibi mahkemeye çağrılabilmiştir. Evet, abi, ya. Abi. Avukatını gönderme hakkı yoktu Fatih. In. Evet, evet. Ömer bin Kattab'ın yargılandığı bir dünyada yaşıyoruz hocam biz. Ya. Ali gibi Ali R. gibi bir adam Ömer bin Kattaba bu kadının ölümüne sebep oldun demiştir. Evet. Yani Ömer beni yargılayın diye meclis kurmuş hocam. Evet. evet. Yani bizim anlımız Yani ahirete parlar. ahirete taşımamak için değil Tabii. mi hocam? Vebali hesabı oraya taşımamak için. Yani çok için. basit bir örnek hocam. Ömer bin Hattab bir kadın hakkında dedikodu duyuyor. Evet. Çağırın bunu diyor. Kadına evet. diyorlar ki Ömer seni çağırıyor. Vay halim Ömer'in meclisinden nasıl gelir gelirim ben diyor. Küt ...kadın çocuk kuruyor. De, çocuğu düşüyor kadının. Evet. Çocuğu düşüyor, ölü düşüyor. Evet. E, Ömer radıyallahu anh... ...yani... E, ...çağırdım gelmedi. Ya da çocuğu düştün. Yani devlet adamı... ...çağırmayacak da ne yapacak? Ya? Yazı göndermiş. Evet. CERP kararı göndermiş. Hakkınızdaki soruşturmayı yürütmek için gelin demiş. Evet. E şimdi kadın ve çocuğu ölmüş diyelim. E, Ömer e diyorlar ki katil hükmündesin. Nereden katil ben ne yaptım diyor. <gülüyor> Diye... Herkesi yargı meclisini kuruyor. Kendisi sanık sandalyesinde hocam. Bu ya bu masal değil Dünyanın ya. neresinde masal yani neresinde var? Masal değil hocam. Evet. Peki evet. avukatı vekalet verip göndermek var şimdi en büyük ihtimalle. Evet. Ve de kim kimi yargılayabiliyor bu? Ancak devrik başkan yargılanabilir bu dünyada. <gülüyor> evet, devrik doğru. o hani İsviçre, Hollanda, Lahay Devrik başkan herkes yargılıyor. Evet, Dik başkanı yargılayan yok henüz. Gör, yargılansın göreyim. ...yargılansa bile kararı on sene erteliyorlar... ...devrildiği güne Hı, kadar... Evet. ...diyim yerindeyse... ...Ali radıyallahu anh diyor ki... ...ya emir al müminin... ...haklısın değilsin ayrı bir konu... ...ama senin çağırman bu cinayete sebep olmuştur... ...nezaketle çağırsaydın diyor... ...ne yapsaydın yapsaydın... ...diyet ödeyeceksin diyor... Evet. ...peki diyor... ...hocam bu evet, adalet evet, bu elhamdülillah... ...bu, bu Ömer'in muhtesibi silahı yok... ...böyle bir yetkiyle donatılmamış... Böyle bir cinayet işleyebilir mi? İslam tarihimiz açısından hocam, anlımız parlaktır, elhamdülillah, başımız diktir, Allah hamdolsun. Yani bir ezilecek bir durumumuz yoktur. Ama şeye uyarıyor değil mi? Mısır valisi e, Amr ibn el Ası, yani orada. Sanıyorum bir dayak olayı oluyor. Am, amrın dayağı değil, çocuğunun dayağı. Çocuğunun dayağı. Çocuğunu, baba otoritesiyle sen nasıl dayak atarsın? Dayak diyor. atarsın. Allah sen senin ona karşı olduğundan çok daha kuvvet kudretlidir sana yani, karşı. Diyor. Bunun onlarca örneğini evet, buluruz. Evet. Ya hocam hepsini bir kenara bırakalım. Efendimiz bile yargı değil, insanlığın ta kendisiydi. Bütün müminler bir Birisine kenara. İnşallah vurduysam diyor. Gelsin vursun diyor bana. Mesela çok meşhurdur asab diyorlar ki ricada bulunur ya Resulallah piyasaya mal gelmiyor. Medine çarşıları çok kötü. Bir emir buyursanız da biraz ucuzlasa fiyatlar yani çok esnaf aldı başını gidiyor. Hocam çok enteresan rica ediyorum fiyatları artırmayın dese asap çuval çuval verecek elinde ne varsa yani. Evet. Artırmayı değil malı verecekler hepsi. Ne buyuruyor? Fiyatları indiren kaldıran da Allah'tır diyor. Ben evet. yani serbest piyasa. Evet. Ben Rabbimin huzuruna kimseye kul hakkına tecavüz etmeden ruhumu teslim edip gitmek istiyorum. Evet. Ya bu evet. çok enteresan hocam. Tabii. Yani kendisi bu yetkiyi kullanmıyor Peygamber Aleyhisselam evet. Efendimiz ki bırak yetkiyi kullanmayı rica etse bu gerçekleşirdi. Bu ricayı bile bir çeşit zulüm görüyor. Evet. Yani fiyatları indiren çıkaran Allah'tır diyor. Yani rızık az verdi fiyatlar yükseldi. Dolayısıyla devlet narhiyle e, fiyatlar oturmasın. Nar uygulamasına evet, izin evet. vermiyor. E, bu e, ümmeti Muhammed'in standartıdır. Dolayısıyla emni bin maruf ve anil münker yapan heyet herhangi bir şekilde polisiye yetki kullanamaz. Yargı yetkisi kullanamaz. Kanun koyucu değildir asla. Evet. Asla kanun koyucu değildir Ama ne yapar Camide namaz kılarken müminler Küçük çocuklar maç ediyorlar Caminin bahçesinde Buna müdahale eder Çocuklar müminler namaz kılarken Siz namazı teşviş ediyorsunuz Namazda huzursuzluk nedeni oluyorsunuz yol Müminler namazdan çıkmadan Bu bahçede oynamayın der evet. Bu onun kanuni yetkisidir e, Öbür türlü de Senin oynama hakkın var Benim namaz kılma hakkım yok mu ...zaten pamuk ipliğiyle namaza bağlanıyorsunuz, gol diye bağırıyorsunuz iki de bir... <gülüyor> ...gibi Mesele yani... ...ben evet, bunu örneklendiriyorum... Evet. ...daha iyi anlaşılsın diye... ...bu bir zulüm müdür? Hayır... ...hiçbir hak öbür hakkı ezemez... ...ezdiği zaman bunun adı hak olmaz ki... ...hak anarşisi çıkar ortaya o zaman... ...hak törörü çıkar... ...peki hocam bize gelelim... ...bize gelelim... İnşallah bu <gülüyor> günleri de sanki, görürüz... Inşallah. ...sanki bu olmaz gibi değil... Biiznillah olacak evet, ya Döneceğiz inşallah, o güne Allah'ın Allah izniyle ee, Ama bize gelelim Pratiğimiz, evet, e, pratiğimiz evet. olsun Şimdi emri bilma yani Öyle bir müessese yok Öyle bir şu anda öyle bir devlet de yok Ama Müslümanlar var Müslüman toplum da var e, Hacca götüren bir halifemiz ha, de yok hocam e, Hacca e. bıraktık mı biz yani Müslüman bir toplum var ve vazifeler de var. Müminler olarak varız. Evet. Organizemiz yok. Organizemiz yok. Ama o varız. Zaman, o zaman bu müessese nasıl işleyecek? Nasıl işleyecek evet. hocam? Allah'ın bütün emirleri, devlete yönelik olan bütün emirleri en basit örnek. Bekarlarınızı evlendirin Allahu Teala buyuruyor. Yani emir. Evet. Bekarlarınızı evlendirin diyor. E peki e, yani bunu devlete emrediyor Allah. Halifemiz olmadığına göre bekarlar başının çaresine baksın diyebiliyor muyuz? Kime intikal etti? Babaya intikal etti. Evet. Dedeye intikal etti. Amceye intikal etti. E siz vakıf başkanısınız. Vakıftaki gençlerle Vakıfa intikal etti. Allah'ın emri Ömer bin Kattaab Müminlerin emiri neydi? E yok, birine intikal edecek bu. Emir. Belki bir caminin imamına. Değil mi? Bulunduğu Misal, mahallede. Mesela, mesela hac emri Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Hacı emiri olarak gönderdi devlet adına. Evet. Hac çok gizli bir şey değil bu hocam. Hac devlet başkanı ile yapılır. Evet. Münferit yapılır bir ibaret değildir. Devlet başkanı ile yapılır. Efendimiz öyle yaptı. Harun Reşit hac emiri olarak hacca gitti. Evet, bu önemli bir şey. Evet. Abdülmelik bin Mervan hac emiri olarak geldi. Osman bin Affan e, filan sahabi hac emili olarak gönderdi. Yani hac emili olur, kendi kendine kimse hac yapamaz. Hutbe okur Arafat'ta. Haccün organlarından biridir bu. Epek halifemiz yok. Haccı lavettik mi yok? Diyanet İşleri Başkanı Allah razı olsun bu hizmeti görüyor. Evet. Veya Diyanet İşleri Başkanı adına Suudi Arabistan'daki onun muadil olan bir makam var. Din işlerinden evet. sorumlu Hac Bakanı ha diye. Hac Bakanı değil. Ee, ona hac bakanını siyasi organizatör kabul hmm. ediyorlar. Ee, Suudi Arabistan'ın genel müftüsü, müftilam diyorlar ona. Hmm. O hac hutbesini okuyor. Evet. E şimdi yani ne kadar yerini buluyor tutuyor ya buna müdahale edecek vaktimiz yok şu anda ama müminlerin emiri yok diye hacca lavetmedik. Haccımızı tutuyoruz. Evet. E, ha e, haccımızı yaptık. Elhamdülillah Rabbim kabul buyursun. Demek ki müminlerin ya Gene de hocam şöyle yani Diyelim ki hac için Namaz için, oruç için Yani ayrı bir sorumluluk Duygusu var, fert fert Her da böyle bir Sorumluluk duygusu var ama Diyelim hem bil maruf Nehey anil münker Başta gelen... söyledik ya Üzerimize sanki almadığımız <gülüyor> Yani başımıza gelen felaketlerden Biri de budur hocam evet. Namaz ve oruç direk kabul edildiği için reddeden herkes üstüne alıyor da Kur'an'ın yüzlerce ayeti evet. dosyalarda bırakılıyor. Bu evet. bir afet. Afet. Evet. Bu bir afet. İnşallah bundan sin keşfetmeye içim. çalışıyoruz bu i̇nşallah. Yani Rabbim, üzerimize düşenleri bulmaya çalışıyoruz. Rabbimin hocam. lütfuyla inşallah, inşallah muvaffak oluruz buna. İnşallah. Yani vazifesi de bu hoca efendilerin, evet. şeyh efendilerin vazifesi bu. Yani Allah'ın emirlerinden beğenip beğenip yapma Hakkımız yok. <gülüyor> Ama Takatimiz kadar yapmak <gülüyor> hakkımız Aslında Müslüman Hem kişilik olarak hem toplum Olarak da bütününü Yaşamakla oluyor değil mi? Eksildikçe, Ama takat Yani İslam'dan eksik yaptıklarımız Bizim e, Toplum olarak da eksilmemiz anlamına geliyor. Ne demek? Evet. Kur'an'ımızı küçültüyoruz, küçültüyoruz uygulamada evet. Şimdi e, biz Beğenerek yapma hakkına asla sahip değiliz Bu Yahudileşme olur evet. Çünkü Yahudiler ne yaptılar Seçtiklerini yaptılar Bu iyi bunun zararı yok dedi bunu uyguladılar Biz bunu yaparsak maazallah O afete düşmüş oluruz ama Takat diye bir hak vermiş evet. Allah Fettakullaha mesnataatüm Gücünüz yettiği kadar Takva olacaksınız evet. Yani cihat Gücümün yettiğiyle sınırlı Yaş gücüm var yani 90 yaşından sonra ne cihaz edebilirim ben? Ee, sağlık diye bir güç var. Doğru. Siyasal güç sınırlamasına uğramış olabilirim. Yaşadığım konum gereği. Ee, yani her türlü sıkıntıyı itibara alırım ama keyif bir sıkıntı çeşidi değildir. Hocam şöyle bu Emr bil maruf, nehyanil münker. E, sanki mesela uyaran için, ikaz eden için... ...bir e, üstünlük vesilesi... ...uyarılan içinde bir... E, ...altta kalma... E, ...hadisesi gibi... gibi. Gör, ...görünüyor... ...devlete <gülüyor> ait olmazsa bu evet. görev... ...böyle görünür... <gülüyor> ...o zaman da yani... E, ...bu defa uyaran... ...uyarmaktan kaçınıyor... ...böyle algılanır diye... ...uyarılan da tepkiye hazır oluyor... İki cevabım evet. var buna hocam... Evet. ...birincisi... ustuplar bu açığı kapatabilir... ...evet... Niye böyle yapıyorsun diyecek yerde. E, niye yapıyoruz bunu yapmasak daha iyi olur dersen. Kendini de, de katınca. Bu, bu düzeltim mi Yani hoca efendi e, faizle uğraşacaksa faiz yenmesin bu toplumda der. Faiz işleyen bu suçu alır üzerine. E, şu köyün muhtarı niye faiz alıyor diye adamı teşhir edersen adam da faiz aldır demeye kalkar maazallah. Evet. Dolayısıyla uslupla kapatılır bir boyutu var. Evet, bir. Evet. İki, eğer bunu Allah cihat gibi namaz gibi bir ibadet gördüyse e biraz Allah için bedel ödeyelim. Evet. Hamza mı şehit olacaktı hocam? Evet. E biraz da bizi törpülesin. Yani nefsimizi törpüleyelim biraz da. Evet. Bunda bir, evet bir bedel ödenecek bunda. E sabah namazına kalkarken keyif bedel ödemiyor muyum hocam? Bedelsiz ne var ki? Bu ecirse ve bu Allah'ın ...razı olmadığı bir terk olacaksa... uğruna bedel ödeyeceğiz. Ama taktik hataları... ...uslup kabalıkları... ...bu bedelden sayılmamalı. Yani müminler birbirleriyle konuşma... Evet, evet, ...usluğu bu geliştirmelidirler. geliştirmelidirler yani 18 yaşında bir çocuğa... ...nasihat etmekle, 7 yaşında... ...bir çocuğa nasihat etmek... ...yani aynı olmamalı. Nefsi kabarmış bir insanla... Daha çocuk olan nefis uygulamalarına girmemiş birisini aynı tutamayız. Yani namazın bir tadili erkanı, farzı, vacibi var da enbibül marufun olmaz mı canım? Enbibül marufun da bir standart olm. Bu ihya ölüm dini okumayan biri bu işi yapmamalı. <gülüyor> evet, evet. Yani ya İmam Gazali'nin <gülüyor> nasihatlerine göz kulak olmalıyız. Yani bunun da bir üslubu var hocam. Takkesiz bile camide namaz kılarken ya bir edep dışı hareket oldu diye endişe ediyor insanda. Yani paltır kültür konuşmak nasıl İslamca bir iş olur? Hocam şöyle de bir şey. Yani diyelim ki İslam'ın işte devlet müessesesi olarak da yaşandığı bir toplumda. Yine devam edecek bireysel olarak. Yine ya. devam edecek. Yani o gün bunun hayatili bir derecededir diye düşünüyorum. idi. i̇di. Bugün e, yani bö böyle bir şey yok. Evet. Ya yani onu demek istiyorum ama o ölçüde de hayatımızda değil. Yani mesela bugün bir emr bil maruf, ne yani münker zarureti üzerine ne diyebilirim. En büyük sıkıntı hocam başta söylediğimiz gibi yani tıraşladık İslam'dan namaz ve orucu bıraktık. Bunu düzeltiyoruz. Bu bizim görevimiz bir. Evet. İki. Bu hocaların görevi değil hocam. Evet. Bu ümmeti Muhammed'in görevi. Hoca efendiler, alimler bunun başını çekecekler. Belki hoca efendiler, alimler Müslümanların bu hassasiyetlerini ihya etme görevine yapsalar yeterli. Yoksa hoca efendiye git meyhaneleri dolaş. Düğünleri dolaş. Dersen adam nerede namaz kıldıracak? Evet. Ama Hoca Efendi cemaatine Bu konuda senede 10-15 ders yapmalı Evet bu çok Önemli işte değil mi hocam Yani, yani, yani cemaati hareketlendirsin Tabii, Evet Biz Hoca Efendi'nin çıkıp Top oynayan çocukları namaza çağırma görevini de Yapmasını istiyoruz evet. Ya Camide mi adam duracak Yani onu yaptığı zaman asıl misyonu biter Bu adamın evet. ve çabuk yıpranır evet. Namaza gelen Hacı Efendiler Hacı dedeler Yavrum hadi bakayım namaza Gelin bakayım beraber gidelim. E dede ben abdestim yok. Gel sen abdestsiz kenarda durursun deyip 10 yaşında çocuğu <gülüyor> evet. getirsin. Yani hoca efendiler bir 500 bin nüfuslu bir kasabada beş hocanın yapacağı çok bir şey yoktur. Evet. Ama hoca efendilerin eğittiği 500 namaz kılan insan emri bil maruf için yeterli bir kadredir. Evet. Dolayısıyla yukarıdan aşağı donatarak indiğimiz zaman çok kolay yapılan bir görev bu. Ama yukarı doğru havale ettiğimiz zaman dosyaları Zor. Diyanet İşleri Başkanı'nda kalıyor bu iş. Evet. evet. Zavallı Diyanet İşleri Başkanı nasıl gelecek? Mesela küfreden bir çocuğa küfretmenin kötülüğünü öğretecek. Evet. E, gelip tek tek tweetlerini mi kontrol edecek Diyanet İşleri Başkanı? Bu tweet caiz değil bunu atma diye. Şöyle bir şey üstünde durulabilir mi hocam? Mesela hocalar, imamlar cemaatlerine bir emri bilmaruf, nehyanil münker, ee, ne diyeyim? Eğitimi. Eğitimi. Versin. Eğitimi. Nasıl bir eğitim vermeli? Ha. Mesela nelere dikkat etmeli? Öncelikle imam efendi memurdur. Evet. sarı beyazdır. Dolayısıyla her işe müdahalesi de Türkiye şartlarında uygun değil bir defa. Evet. Türkiye şartlarında uygun değil. Bu imam çünkü her söze karışamaz. Başı belaya girer onu Evet. Ama sivil bir vatandaş esasen imamdan on kat daha e, etkindir. Evet. Hem daha müessirdir hem etkindir. Hoca zaten vazifesi bu olduğu için işine git diyebilir delikanlı. Ama yaşlı bir hacı efendinin e, görevinden dönen işinden dönen bir Müslümanın bir gence nasihati daha duygusaldır. Daha etkindir. Bunu deneyerek de görüyoruz. Mesela ben diyanette görevli birisi değilim. E, Diyanet hoca efendileri beni imreniyorlar. Bizden daha müessirsin diyorlar. Ya ben de diyanette bir camide imam olsam etkin bu oran olamayabilirim. Çünkü abi. daha dikkatli konuşmak zorundaydım ben. Evet, ya evet. bir de resmi boyutu var işin. Türkiye layık bir devlet. İmamlar bu layıklık çizgisini aşmaları çok zor. Yani belki aşsa da yani kuş diliyle aşmak zorunda bunu evet, ben evet. karga dili de kullanabiliyorum hiçbir şey olmuyor yani ördek dili de kullanıyorum karga dili de kullanıyorum evet. kuş dili de kullanıyorum bülbül dili de kullanıyorum yani imam efendilerden biz eğitimini alalım halk olarak bu görev üstlenelim tıpkı abdesti tahareti imam efendiden öğrenip namazı kendim kıldığım gibi evet ama sadece imam efendi varsa kılarım başka zaman kılmam diyorsam zaten bu din gitti yerden bir bu, iki Emirbin Maruf ne yani münkeri, bu kadar akademik bir görev yapmanın da bir manası yok. Bu bir akademik görev değil aslında. Ne demek akademik ne demek? Şu görev? Demek. Evet. Ben evde oturuyorum, hanımımla muhabbet ediyor muyum? Çocuk o arada abisine kaba bir söz kullandı mı? Buyurun Emirbin Maruf işte. Hemen. Emirbin Maruf. Evet. Ben bakkala gitmiyor muyum? Gidiyorum hepimiz. Evet. Ve ben o bakkala gittiğim için bakkal beni sevmiyor mu? Seviyorum. Seviyor. Bakkala çok rahat diyebilirim. Bu çoluk çocuğa zararlı bir şey. Bunu satmasan daha iyi olur Mehmet Efendi. Biz sana müşteri olarak geliyoruz. Benim torunumla bu bakkala gidiyorum. Bunu satmamanız lazım. Evet. E, hocalar haram demiyor bunun için. Haram demiyor ama doktorlar bu bela diyor bunun için. <gülüyor> evet. Emir bir Maruf yaptım hocam. Evet. Bu, maruf. Tabii, tabii. Niye? İnsan sağlığına ...yardım etmek kadar emrimi marufluk bir konu var mı? Emrimi maruf hep alkolle ilgili değil ki. Evet. Hayatımızda da bizim emrimi marufun... ...ilgi alanına giriyor. Sağlığımız giriyor. Mesela ben bir vatandaş olarak... ...oy kullanmıyor muyum? Kullanıyoruz. Belediyeci etrafımda tur atmıyor mu seçim zamanı? Ben memnun olayım diye... ...takla atmıyorlar mı? Evet. Atıyorlar. Tamam belediye başkanını... ...camide gördüm. Başkan Bey, siz... ...bu otopark konusunu çok gevşek alıyorsunuz... ...bak çocuklarımızın yürüyeceği kaldırım kalmadı... Ya. ...siz bu kaldırım... 65 santim... ...buraya ağaç diktiniz, niye... ...bu belli ki arkadaşınızın ağaç dikmesi lazım... ...diye hala aldı sizden... ...ben bunu böyle yorumluyorum... <gülüyor> e ...ben hanımımla nerede yürüyeceğim ya... Evet. ...kaldırımın... ...ağaç diktiniz 40 santime düşürdünüz... ...geri kalanına da park ettirdiniz... ...e Allah'tan korkun... ...Emrevin Maruf hocam... Evet. ...yani ne yapıyorum ben... Emrin bir mağrufu alkolden ve namaz kılmayanlar dairesinden alıyorum. Hayata taşıyorum. Evet. Ne oldu? Seçim zamanı bana muhtaç olan adam o ağaçları söktürür hocam. Çünkü bir ben dedim. Öbür mümin dedi. Üç tanesi onun için kamuoyu oluşturuyor. Evet. Yani ikinci noktamız bunu imam efendilerden alıyoruz. Halk Peki. olarak biz sahipleniyoruz ve dinimizle hayatımızla ilgili her şeyin konusu haline getiriyoruz. Evet. Biz bunu eğer sadece sakalla ilgili, sadece kadının tesettürüyle ilgili gördüğümüz zaman kesinlikle bu emri bil maruf ne yani müker değil çünkü el emru bil ibadat demiyoruz. Maruf diyoruz. Maruf. Evet, marufu maruf nedir? Em i̇yiliktir. Evet. Sağlık bir iyilik değil midir? Evet. Ticaret bir iyilik değil midir? Ben mesela bir bakkala giriyorum Bakkal efendi benim size geldiğimi biliyorsunuz siz Ama siz Çocuklara zarar olan bu şeyi sattığınız sürece Gelemeyeceğim size Ve şimdi de ekmeği başka yerden alacağım Diyeyim Üçüncüsünde onu kaldıracaktır bitinden hocam Tabii. Kaldıracaktır Ben il ismi zikretmeyeyim Bir yere gittim Mecburen lokantaya girmemiz gerekti ee, Bizi e, karşılayacak olanlar yani ikrametçi etmeyi akıl edememiştir, düşünememişler. Ya da başka bir sebep uygun olmadılar. Günlük açlılıktı yani. Gün Yemek Ben dedim ki bu il hassas bir il değil. Bu lokantacıya sor sen dedim. İçinde rezillik bulunan bir yere gir. Çünkü vitrinde baktık öyle bir şey yoktu. Ondan sonra genç bir arkadaş böyle tişört kıyafetli biz dışarıda bekliyoruz girmiş e, demiş ki bir var mı demiş. Abi yok ama ben sana getiririm sen otur demiş vitrindeki <gülüyor> çıktı getireceklermiş dedi biz aç kalalım dedim <gülüyor> sarayı evet. şimdi bu bir hem adam peşinden gelmiş onun getireceğim abi demiş bizi görünce şok oldu adam evet, evet. sordurduğumuzu anladı ya biz kendimiz kullanmıyoruz o istedi diye getireceğim dedi dedim sen de bu diniyet varken biz gelmeyeceğiz dedim eminim bir daha sonra bunu demeyecektir ya yani sizin duruşunuz bile o gelmemeniz Tabii, tabii o, Nasıl olsa şimdi o yok O yani evet. evet yani bu 1, 2, 3, 5 olunca Kamuoyu oluşuyor tabii. Bu kamuoyu oluşturmanın adı Emrebil Maruf yani Münker Çünkü Allah bizi yaratırken Hatta yarattı da Biliyor ki biz Sürekli ikaz görmesi gereken bir Yapının sahibiyiz evet. Bir kere iman aşılıyorsun bir daha bir sıkıntı olmuyor. Bilgisayar bile öyle değil hocam. Yüklüyorsun programı üç gün sonra sorun çıkarıyor. Evet. Virüs giriyor. Teknik bir cihaz olduğu halde bilgisayarı bile formatlıyorsun. Tabii. Aksi takdirde çalışmıyor. Evet. Eskiyor. Yani makinası taptaze programa eskiyor. iman programımızda böyle hocam. Şeytan sürekli virüs atıyor. Yenilemek gerekiyor. Yani tazelemek, tazelemek gerekiyor diyelim. Gerekiyor. Yenilemek gerekiyor. Tecdidi iman var hocam. Tabii var, var ya. Tabii yani. İmanınız eskir. Yenileyin bunu diyor Efendimiz. Evet. Program yenilemesidir bu. Tamam. Dinden evet. çıkma değil bu. Evet. Yani iman yenilemek. Hayatımızı imanımıza göre yeniden e, yenilemek. Evet. arıza var mı? Evet. arıza var mı? Biz bunu hep bilgi yenilemesi olarak anlıyoruz. Hayır. Bilgi duruyor. Evet. Kimse imanı şartlarını unutmuyor. Evet. Ama melekleri teğet geçip bir iş yaptığımız oluyor bazen. Bu... İmanı bir, hayatımıza taşırken bir Problem var kardeşi olduğumuzu Birimizin hepimiz için feda olacak Hepimizin birimizi kurtarmak için feda olacak Yapıda bir mümin toplum Olduğumuzu ispat eden Pratik şeyin adıdır Emr-i Bilmaruf şey, bu, bu, bu önemli bakın hocam Yani bence bu boyutu Yeterince üstünde düşünülmüyor Yani Emr-i bil Maruf, Kardeşlik sorumluluğumuzun Uzun Tecellisi eğer biz sadece aç kalan kardeşimize bir koli yardım göndermek anlıyorsak O zaman bu yoldan çıkalım Ahlak olarak aç kalmış bu kardeşimiz evet. Terbiye olarak aç kalmış ibadet olarak aç kalmış Münkerata kaymış ayağı Dolayısıyla nehyani münker yapmamız ona erzak göndermemiz gibi bir şey Bunu kimse üzerinden atamaz Ev boyutunda ben evimde Sokakta saygın birisiyim sokakta Hatta siz yazar olarak evet. yazı yazdığınız zaman toplum şu konuda nereye gidiyor dediğiniz zaman yüzde yüz nehyane münker yapıyorsunuz hocam. Tabii. Burada şöyle bir şey var hocam <gülüyor> bir ara böyle bir politikacı ya günah işleme özgürlüğü istiyoruz bir yazar da böyle bir şey yazdı bir politikacı da hatta layık düzen bir yerde insanlara günah işleme özgürlüğünün tanındığı düzendir. Ee, biz dinin diyor mesela bir gayrimüslime bir Müslüman toplumun baskı yapmasını sorun etmiyoruz. Yapılmıyor bu baskı diyor ama kendi içinde müdahale ediliyor. Ee, buna da karşı çıkıyoruz diyorlar. Yani bu da emr bil maruf ney anil münkeri. Yani e, reddeden, reddeden e, bir yaklaşım. Yani bu ne biçim anlayıştır ki sen? Ya bırak buna... cehenneme gideyim, tamam. Bir, bir biraz önce söylediniz Gidecek, ya, yani gideceğin yere git ama bırak ben de cennetime gideyim. Yani şöyle bir şey, bu, beni uyarma diyor. Yani cehenneme gideceksem beni uyarma. Bana zarar verme. Cennete gitmem için de bana öncülük etme. Gibi. Etmiyor, etmem evet. tabi. Evet. Sen müminlerden değilsen hiçbir sıkıntı yok. ...mikrobunu bana bulaştıramazsın ama... Evet. ...mikrobunu bana bulaştıramazsın... ...yani dinimiz... ...en azından mikrobu bulaştırma... ...açısından... ...böyle bir hürriyetim e, olamaz... ...münkeri nehyetmek lazım... ...kesinlikle... Evet. ...ben kendimi sağlık olarak... ...koruduğum gibi... ...senin e, filan hastalığının... ...bala bulaştırma hakkın olmadığı gibi... ...senin dinsizliğini de bana bulaştıramazsın sen... ...ben de sana din aşılamak... ...mecburiyetinde değilim... ...bana gelme demek hakkım var senin... Yani İslam devletimiz olsa e, 24 saat süre verip Çabuk Müslüman olun kimseye demeyecek ki bu devlet Evet. Demedi tarih boyunca Eğer demiş olsaydı Balkanlar elimizden gider miydi evet. Demiş olsaydı Bağdat'ta Harun Reşit gibi Otoriter bir adamın zamanında İslam devleti yıkılma tehlikesi Yaşar mıydı yabancılar yüzünden Yani Bağdat İslam devleti Olarak kuruldu Abbas İslam devletiydi Bir Son 100 senesinde nüfus sayımı yapılsa Müslümanlar azınlıkta kalacaklardı O kadar yabancı geldi oraya Ve kimseye dinimize girin denmedi Geçen Çanakkale'ye gittik de hocam Yani bu işte Birinci Dünya Savaşı sonrasında Çanakkale'de Müslümanlar azınlıktaydı dediler Yani ne zaman Osmanlı'nın sonu bu yani e tabi. Çanakkale'de İstanbul'un ders der saadetin burnunun dibi kapı yani. Hocam. Evet, kapı hocam. Kapı yani. Orada İstanbul'da da böyle. Settülbahir'ler evet. evet. yapmış Abdülhamid evet. Han. Evet. Yani orayı kapım bah yani bizim denizin kapısı, kapısı. bahir Romana'da. Evet. Deniz kapısı yapmış adam oraya. Rahmetullahi aleyh. Bu sebeple yani o söz e, temiz bir akıl sözü değil. Yani ...sen öl, nerede öleceksen ol... ...cehenneme git, gayyaya git, yolun açık olsun... <gülüyor> ...ama beni niye çekiyorsun oraya? Hocam şurada şöyle bir şey daha var... ...sanki mesela... ...iyiliği emretmek... ...daha kolay... ...iyiliği telkin etmek, tavsiye etmek daha kolay... ...biraz o münkerde nehi... ...insanların daha sanki zoruna gidiyor gibi... ...yani... Ee, ...muhatap açısından mı? Yani muhatap açısından... ...yani birini... ...mesela bir münker işliyor onu diyorsun ki yanlış bu falan. Burada insanlar daha zorlanıyor, daha dirençle karşılaşıyor, daha tepkiyle ya bırak beni falan gibi karşılaşıyor. Burada bir farklı dil üstünde düşünmek gerekir mi mesela münkeri mani olurken ee, ne tavsiye edilebilir? Şüphesiz hocam. Babalar, anneler bile zaman zaman kendi çocuklarının aileyi kattık biz şey. Evet. işe. Aile de emri ha. bil evet. zaten. Tabii. Ee, yani orada bile e, babalar, anneler dirençle karşılaşabiliyorlar çocuklarının. Şimdi bir defa emri bil maruf veya nehyanin her ikisi içinde evet. bir şeyi düzeltelim hocam. Saat 11. Çocuk sigara içiyor gördüm. Evet. Hemen aldım karşıma yavrum. Sigara ahlak dışıdır. Şudur, yasak, yasak. 11'deki sigarayı 12-20 gece bitirdim diye düşünme. Nehyanın münkeri yok bizde. Evet. Nehyanın münker. Bir sene, 5 sene, 10 sene sürecek bir emelimdir benim. Evet. Aynı şekilde emli bin maruf... Dedim yapıldı diye bir şey yok ki. Otomatik değil. ...sabır olmayan evet. bu işi yapamaz hocam. <gülüyor> evet. Güzel. Bu sabırlı bir iş. İkincisi. Eğitimle alakalı bu İnsan eğitiyoruz 40 evet. yaşında da olsa toplum birbirini eğitiyor Bu konuda Eğitim zamanın çocuğudur Yani uzun zaman ister Yani ne Nehyanil münketrak Şarteli indirmek demek değildir Şartel insin diye Bir sene 5 sene Bir ömür uğraşmaktır Ben namazı sadece bugün öğle yıkıldım Selamun aleyküm namaz görevi bitti Bu dünyada diyor muyum Namazlı hayata namaz diyoruz biz bir defa cumaya gitmeye namaz demiyoruz ki. Dolayısıyla emri bil Maruf ...Allah'ın ömür boyu emridir. O yapmadıkça ben uyaracağım. O kötülük yaptıkça... ...ben devam edeceğim. Ne zaman bıraktı? Yedi sene sonra. Yedi sene sonra görevim bitti benim. Bunu böyle düzeltirsek... ...sorun kalkar hocam. Belki şöyle de bir şey hocam... ...yani o düzeltme metodu... ...yöntemi... Metodu ayrı bir konu. Yani Gene o, narin orada olacağım. da şimdi diyecek mesela... E, diyelim ki sigara içiyor. Bugün söyledim, yarın söyledim, öbür gün söyledim. Yani sadece söyleyerek, yavrum bunu yapma, yavrum bunu yapma. E, bununla bir dakika, yetinen bir... Bir dakika e, söyleyelim, heh. yukarıda duruşu farklı. Babaysam, evet. bak harçlığı kısarım. Üçüncü gün bunu diyeceğim. Evet. Harçlığı kısarım. Dördüncü gün, ben evdeyken içmeyeceksin derim. Evet. Beşinci gün annen de evdeyken işmeyeceksin derim evet. Altıncı gün bari arkadaşlarına kardeşine Kötü olma örnek olma diyeceğim Yedinci gün bak dişlerin çürürse O zaman görüşeceğiz diyeceğim <gülüyor> evet. Sekizinci gün Bu günler arasında da bir ara hafta olacak ama Senin ciğerini korumak Benim görevimdir Sekizinci şey, gün evet. Duygusallaşıp ağladığımı görecek Dokuzuncu gün Nasıl ki... ağlayacaksınız hocam yani... Samimiysem ağlarım heh, hocam heh. Evet. ...rol yapıyorsam ağlayamam evet, zaten... Evet. ...ah yavrum... ...yani be. oğlum için ağlayacağım... Tabii ...kızım ya. için ağlayacağım... ...aksi yani. takdirde memuriyet yapıyorsun sen... ...nostaljik evet, bir evet, yani evet. münkeri... ...o benim yavrum be... ...senin kanser tedavisi gördüğün günü görmek... ...delirtiyor beni ya... ...deyip ağladığım zaman... ...zaten en güçlü nehyani münkeri yapıyorum... Evet. ...yok o duyguyu yakalayamadıysam ben... ...boşuna konuşuyorum zaten... Evet. Abdestsiz namaz kılmak gibi bir şey olmaz. Hiç kullanıyormuş gibi bir nehiy e, tepki de doğuruyor Güç çünkü. güç hep tokat değildir hocam. Evet. Ses tonu bir güç çeşidi değil evet. midir? Evet. Yavrum diye konuşma tarzı bir güç değil midir? Evet. Duyguları hareketlendirmektir bu. Yani güç bilek gücünden ibaret değil, ya, laf bile, gücünden. Bilek gücü en en hafif güçtür hocam. En etkisiz. en, hafif, evet. en etkisiz. ...yani elini tuttu vuramazsın dedi... ...bittin o gün hocam... Ya. ...ama ağzını kapatamaz. <gülüyor> evet. ağzını kapatamaz... ...evde de böyle... ...bakkalda da böyle... Evet. ...siyasette de böyle... ...toplumda da böyle... ...onun için diyorum ki İmam Gazali'nin... ihtiyazını okumayan <gülüyor> bu yola girmesin... ...aslında ki hocam keşke... ...ahitleşse müminler de... ...üç yıllık bir eğitimle... ...üç yıldan aşağısı kaldırılmaz... ...üç yıllık bir eğitimle ihya okuyup... ...bu hayata devam edeceğiz deyip evet, evet, evet ya ihyanın bir muadili... ...yani illa ihya derken... ...daha orijinali yoktu... ...onun için İhya-ül-Müddi'ni evet. kastediyorum. Onlarca kitap var İhya-ül-Müddi'nin gibi ama... ...ne hikmettir bu ümmet ihyayı sahiplenmiş. i̇bn Teymiye... ...İhya-ül-Müddi'nin de... ...Gazali'nin de karşı tarafındadır. Evet. Düşmanıdır demeyeceğim, kaba bir kelime o. Karşıda duruyor ama sevmiyor... Evet. Gazali kusurlu buluyor İhya'ya kusur diyor ki her şeye rağmen dolu dolu bir kitaptır İhya'l-ı Umuddin. Evet. Bu itiraf çok hoş bir şey çok hocam. Çok önemli, çok hoş bir şey. Yani bu sebeple yani o, demek belki şöyle bir şey hocam bir İhya dersi. Yani evlerimizde mesela bir İhya dersi yapılabilir. Şimdi şöyle şeyler var hocam. Birçok kadın erkek gruplar halinde farklı ders halkalarına katılıyorlar. Ama ya, ya anlamadıkları şeylere katılıyorlar. Heh. Ya muasır, henüz asırlarca test edilmemiş bir yazarın kitabını okuyorlar. Evet, evet. Ee, ben İhya-u söz ettik. Kıyamet günü beni zikretmedin diye bir hak talep eder diye korkuyorum. İmam Birgivi'nin Tarikatül Muhammediyesi de böyle bir kitap. Evet. Ve çok muhteşemdir çok hocam. Güzel, Allah evet. lütfetti. E, kameralı ve televizyon dersi şeklinde başlattım. Beşinci dersi bitirdik. <gülüyor> hmm. Tarikatür Muhammediye şu anda internete yüklenmeye başlandı. Hocam muhteşem bir kitap. Yani, gazalinin 3'te 1'inden daha az hacim evet. olarak. yani 5'te 1'i kadar gazalinin ihyasını hemen hemen. Ama daha sade, daha dipdiri, daha böyle anında yani ilaçlarda var ya bu 1000 miligram diyor. Evet. Öbür 500 miligram 1000 miligramlık böyle. <gülüyor> evet. Hatta 5000 miligram girdi mi videoda? Yani veya mesela kalp kesiyor yani. Tercümeleri de var. Evet. Çok güzel tercümeleri de var. Önce bir tarikatı Muhammediyi okuyup e, ders Sizin olarak Derslerinize de inşallah e, ulaşır. ben benim yaptığım bir şey yok orada zaten. Bir hafıza evet yani okuyor. Ben herhalde e, YouTube'a falan koyuyorlar. Şu anda yüklendi. yüklendi. Yüklendi. Yüklendi. Oradan takip edilebilir Yani zannediyorum bir iki 250 ders civarında olacak evet, Allah'ın evet, izniyle. Evet, Ama ömür boyu. Kalıcı bir ders olması lazım Böyle roman okur gibi okumanın bir manası yok evet, evet. Yani Bunlar ümmetin Dertli adamlarının kitapları evet. Gazali de dertli bir dertli adam Dertli bir insan dertli, evet. Yani eriyen bir adam Erimiş. Evet. Bir gibi de derdinden çatlamış bir adam Zaten evet. Allah hepsine rahmet eylesin Hocam 2-3 dakikamız kaldı evet. Böyle son şeyleri Toparlayalım yani çok hayati bir mevzesi. O zaman özetleyelim isterseniz ee, evet, evet tamam Yani İslamiyet Allah'ın buyurduğu her şey midir? Evet. peygamber aleyhisselam efendimizin buyurduğu her şey midir islamet evet e, Evet. Aminim. o zaman Allah'ın buyurduğu şeylerden biri el evet. emr bil maruf ve nehyanil münkerdir iyiliği emretmek kötülüğü sakındırmak namazın iki üç namazın farzı vacibi olduğu gibi emr bil maruf nehyanil münkerdir sıradan bir ibaret değildir bunu kim nasıl yapacak ciddi bir görevdir bu bu sebeple bunu muhakkak okumalıyız öğrenmeliyiz Yapmalıyız. Bütün müminler olarak hepimizin görevidir bu müminlerin şöyle bir hiyerarşik Diyanet İşleri Başkanı hoca efendiler müftüler vaizler aşağı inerken aşağı doğru yaygınlaştırılarak inilmesi gerekiyor bu görevde ihmal ederken yukarı doğru ihmal ediyoruz yanlış bu evet. müftünün görevi çok az görevi müftünün bu. ...hoca efendinin biraz daha az görevi... ...hepimizin tam görevi. Tam görevi tam. Evet. Çünkü Müftü Bey de aile reisi olduğu zaman... ...tam görevi olacak. Aksi takdirde ona ilmi araştırma... ...fırsatı bırakmamış oluruz Müftü Efendi'ye. Evet. Hoca Efendi'ye namaz kıldırma... ...vakti bırakmamış oluruz. Hoca Efendi cemaatini eğitsin... ...yani yalan, haram... ...kötüdür dediği gibi derslerde... bir maruf bizim görevimizdir... ...desin. Hepimiz... Sahiplendik dini anlamına geliyor bu. Çok güzel. İmal ettikçe de saldık dinimizi anlamına geliyor. Evet. Eğer bu din hepimizinse, kıyamet günü emri bir mağruf dolayı saldığımız için dini dinde dağıldığı için Hesaba asla çekiyor. hesaptan kurtulamayız. Evet hocam teşekkür ederiz. Allah razı olsun ah, dilinize sağlık. De Değerli dinleyiciler İslamdan <gülüyor> Hayata Ölçüler programında birlikteydik. Muhterem Nurettin.